49. konu ve 105. dersi görüyoruz. 105. ders Konumuz biliyorsunuz Hendek Harbi ve ikinci aşamasıydı. Yani iki bölümde inceledik Hendek Harbini. Geçen hafta ikinci aşamasını, yani Hendek Harbinin eee bitişi ve Ahsap dediğimiz o kafir grupların çekilişi, Allahu Teala'nın yardımının gelişi Bu rüzgar yardımıyla onların çekilmeye mecbur edilmesi ve insanların göremediği ordularla inanan kulları, müminleri Allah Azze ve Celle'nin desteklemesi. Ondan sonra da hiziblerin çekip gitmesini gördük. Hendek Savaşı böylelikle sona ermişti. Şimdi bu söylediğimiz mevzulardan, konulardan elde edilecek dersler neler onlardan bahsedeceğiz. Birincisi, bir özür sebebiyle birikmiş olan namazların kazası tertip üzere, yani sıra üzere yapıldı. Hatırlayacağınız üzere Hendek Harbi'nde aleyhissalatu vesselam ve ashabı bir rivayette ikindi akşam namazını akşam vaktinde kılıyorlar. öyle bir, bir başka rigayeti de e, öğleni, ikindiği ve akşamı akşam vaktinde kılıyorlar. Dolayısıyla namazları kaçırmış oluyorlar. Aleyhisselatü Vesselam müezzinine emrediyor. Önce ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Öğle ve ikindi kılınıyor. Tabi kamiyetle getiriliyor. Sonra akşam vaktinde kılındığı için bir de akşam için ezan okunuyor. ...sonra da akşam namazı kılınmıyor. Dolayısıyla... ...namazlar birleştirileceği zaman... ...seferde de aynı şekilde... ...tek bir ezan ve çift kametle namaz kılınır. Hani birleştiriyoruz ya... ...öğle ile ikindiği, akşamla da yatsı... ...tek bir ezan okunur... ...her iki namaz için... ...ve ikişer tane her bir namaz için... ...ayla ayrı kamet getirilir. Bununla ilgili delilleri vermiştik. Yine tekrar edecek olursa Ebu Said El-Hudru radıyallahu anh'tan gelen rivayette Sünan Nese'yi de diyor ki Abdurrahman İbni Ebu Said Müşrikler bizi Hendek günü öğle namazından meşgul ettiler. Ta ki güneş batıncaya kadar. Yani öğle namazını ikindiyi kılamadık diyor. Aleyhissalatü vesselam bilene emrediyor. Namaz için, öğle namaz için e, kamet getiriliyor. Öğle namazını kıldırıyor. Tıpkı vaktinde kıldığı gibi bak. Tıpkı vaktinde kıldığı gibi. Sonra ikindi için kamet getiriyor müezzin ve ikindi namazını kıldırıyor. Aynen vaktinde nasıl kıldıysa o şekilde. Sonra e, akşam namazı için ezan okunuyor ve vaktinde kılar gibi o namazı da yine vaktinde e, eda etmiş oluyor. Cumhuru u ulema kardeşlerim, müellifin ifadesiyle, kaçan namazların, yani kazaya kalan namazların kılınışı tertip üzeredir. Bu vaciptir. Yani sırayla kılınması gerekiyor. Önce öğle, sonra ikindi, ondan sonra akşam vesaire. Ancak e, şafiler bu görüşte değil onlar sünnet olduğu görüşüne gitmişlerdir sünnet olsa da yine tertibe yani sıraya riayet etmek gerekiyor ve doğru olan görüşte cumhurun görüşüdür e, tertibin yani sıranın vacip olmasıdır bununla ilgili değerli kardeşlerim başka deliller de var aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir hadiste Muslum, sahih-i nusunda geliyor hadis taksirat taksirat diyor ancak bir namazı bir başka namazın vakti girinceye kadar uyanıkken kaçırmaktadır. Yani uyku halinde namazı kaçırmaya bir taksirat yani bir sorumluluk bir günah yoktur. Kim böyle yaparsa e, veyahut da unutursa o başka hadislerle destekleniyor zaten. Onu hatırladığı zaman, yahut uyandığı zaman, فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَلْ يُسَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا. Yani uyandığı zaman, uyursa namaza karşı, uyarak geçirirse daha doğrusu, uyandığı zaman namazını kılsın diyor. Sorumluluk ne Sorumluluk, uyanıkken, efendim, hatırlamışken, hatırlarken bile bile namazı terk etmektedir. Sorumluluk bunadır. Bir başka hadiste, Henes İbni Maalik'ten gelen hadiste, sizden birisi, e, namazı uyuyarak geçirdiği zaman yahutta unuttuğu zaman, onu hatırladığı zaman kılsın. Çünkü Allah Azze ve Celle وَاَقِنِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي Namazı benim zikrim için kıl buyurmaktadır. Buhari'nin rivayetinde, Şöyle, şöyle bir lafızla şöyle şu sözlerle geliyor her kim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın onun için keffaret ancak budur yani unutulan namazın keffareti nedir? hatırlandığı zaman kılınmasıdır Allah Azze ve Celle ve ahimü salata libikri Taha suresinde buyurduğu gibi zikrim için namazı kıl diyor şimdi bu namazlardan kastımız Bu kaza namazlarından kastımız buradaki delillerin de ifade ettiği üzere iki şekildedir. Bir unutarak, bir de uyuyarak. Başka türlü namazın kazası yoktur. Zaten buna eda da deniliyor. Çünkü aleyhissalatü ve sellem sizden birisi uyuduğu zaman uyandığında, unuttuğu zaman hatırladığında kılsın diyor ya onun için kefaret odur. Dolayısıyla o kimseler özel bir konumda oluyorlar. Yani mazeretli oluyorlar onlar için vakit hatırladıkları zaman, unutan için, uyuyan içinde uyandığı zaman. Bunun dışında bir kaza yok. Geçen haftada söylediğim gibi Hendek Savaşı'nda aleyhisselatü vesselamın bilerek bilerek öğleyi ikindiği e, kaçırması ve müşriklere beddua etmesi Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun. Bize Bizi namazdan oyaladılar şeklinde onlara beddua etmesi, namazın bu gibi durumlarda kaza edileceğine, geçirileceğine hiçbir şekilde işaret etmez. Neden? Aslında bu hadis sahih. Aslında işaret ediyor gibi gözüküyor. Sanki böyle bir durumda namaz kazaya kalabilir gibi gözüküyor. Ama sonraki gelen, ileride gelecek... Daha önce de söylemiştim. Nisa suresi 101-102 ile akhir ayetlerin gelmesiyle namaz namaz savaş halinde dahi terk edilemez. Dolayısıyla bu hüküm mansuh konumundadır. Müfessirlerden hatırladığım kadarıyla Ebû'n-Kesîr rahimehullah'ın da dediği gibi bunun hükmü mansuh'tur. Yani ortadan kalkmıştır. Savaşta dahi artık insan ayette belirtiliyor nasıl namaz kılınacağı, hadisler açıklanmış, yoğun bombardımanın altında olsa dahi namazını kılar. Yürüyerek, biniliyken, yani herhangi bir araçtayken, uçaktayken, yahut da zırhlı personel taşıtıyla giderken, tankın içerisindeyken, oturarak, ondan sonra yürür halde, ve yan üzere yatağın mevzu almış bir vaziyette her halükarda ve buna korku namazı diyoruz değerli kardeşlerim. Namazlar bir rekata düşürülür ve namaz eda edilir. Namazı kazaya bırakmak yoktur artık. Ne zaman var? Burayı iyice bir daha e, üzerine basa, basa söylemek istiyorum. Sadece insan uyursa, uyuyup kalır sabah. Bu uykuda da şuna dikkat edelim. Sabah namazı mesela. Sabah namazı uyanıyorsunuz. Ondan sonra biraz daha yatayım diyorsunuz. Biraz daha uyuyum, nasıl vakit var diyorsun. Bu değil. Burada aklınız başınızda. Yani bunda taksirat var. Kalkacağız. Uyandığınız zaman kalkacağız. Namaz vakti girmişse. Namaz vakti girmeden baktın, namaz vakti girmemiş. Biraz daha uyuyum dedim Uyudun, kaldın. Sonra güneş doğdu. Onda da bir taksirat yoktu. İnşallah Teala. Ama sabah namazının vakti girmiş ve telefon veya saat veya eşiniz, çocuğunuz sizi kaldırmış ama biraz daha uyum diyorsunuz. Vakit var diyorsunuz. Bunda taksirat var. Bunda sorumluyuz. Veya vardiyalı çalışan kardeşlerim veya yorgun olan kardeşlerim öğlen öğlenemenden önce yattı, ikindi de kalktı. İşte bunda taksirat yok. Kalk, i̇kindi vaktinde kalktığı zaman ne yapar? Öğleni kılar. Hakiz var mesela komple 2-3 gün yol, yorgunluk oldu, yoldan geldiniz veya önemli bir hayatı bir durum söz konusu oldu. Birkaç gün uyuyamadınız, yattınız. Bir gün namazları komple kaçırdınız. Ne yaparsınız? Aynen bu hadiste olduğu gibi tek tek sıraya göre namazları kaza edersiniz. Bu uykudan dolayı mazeretli. İnsan mazeretlidir. Veya bir vakit, her vakit unutulmaz da bir vakiti geçirdin mesela. Unuttun. Unutursan hatırladığın zaman bu namazı da eda edersin veya diğer bir adıyla kazadır. Bunun dışında bir kaza söz konusu değildi. Bununla ilgili getirilen deliller içerisinde en sahih delil bu hendek harbi ile ilgili gelen hadistir. Başka bir delil yok. Uyku ve uyku ve eee unutmayla ilgili delil ise onların lehine değil aleyhine delildi. Çünkü hadisin kendisinde uyku hali bir özürdür. Unutma hani bir özürdür bunun dışında başka bir şey işaret etmez. Burası anlaşıldı mı? Bununla ilgili soracağım bir şey varsa cevaplandırayım. Nereye gidecek? Mereye gidecek? Mereye. Böyle bir durumda namazları cemaat edebilir öyle öğle vakti girecek e, girdiyse, girecekse daha doğrusu, öğle ile ikindiyi cem eder. Eğer ikindi vaktinden çık, e, çıkacağından eminse e, ikinci, ikindi vaktinde de cem edebilir. Ama en güzeli öğle ile ikindi vaktinde namazı cem eder. Hocam cem ettiğinde yine aynı sırayı mı takip edecek değil mi? Tabi sırayı takip edecek. Önce ilk namazı kılacak, sonra ikinci namazı kılacak. Evet. Hocam keravetsiz vaktine denk geldiyse... Ha, çok güzel çok güzel ee, kerahat vakitlerinde dahi e, bu cem yapılır yani bunda bir e, şey yok kerahat vakitlerinde dahi e, cem yapılır çünkü kerahat vakti zaman? ikindi vaktinde güneş e, batmak üzereyken bir insan eğer öğle namazını Kılamamışsa öğle ile birlikte kılar. Keraat vakti kardeşlerim, keraat vakti mutlak nafileler içindir. Farzlar için değildir bak. Tekrar soruyorum mutlak nafileler yani genel anlamdaki nafileler için insanın Allah rızası için kılacağı e, nafile namazlar. Bunları mutlak nafile diyoruz. Mesela cumadan önce, cuma namazından önce kılınan Tahiyyatül Mecid adı altında kılınan namaza alimler mutlak nafile diyorlar. Bu, bunun için eee mesela kerahat vakti vardır ama cumaya mahsus olmak üzere Tahiyyatül Mecid olduğu için eee o o sırada da o vakitte de yine e, kerahatten dolayı namaz terk edilmez kılınır. Ama farz namazlarda hiçbir şekilde keraat vakit, vakti geçerli değildir. Bir insan eğer e, namazı, farz namazı kaçırmışsa, uyuyakalmış ise, mesela sabah namazı veya ikinci namazı tam güneş doğarken veya batarken uyanırsa uyandığı anda o namazı ederdi. Onun için bir keraat söz konusu değildi Farz namazı için keraat vakti söz konusu değildir. Evet ikinci alınacak ders ikindi namazı orta namazdır. E ne demek yani bu? E, o Bu orta namazın bir önemi var. Bir değeri var. Bir kıymeti var. Bunun hangi namaz olduğu hususunda ta sahabeden bu tarafa tartışılmış şarkı kimileri sabah namazıdır diyor, kimileri öğle namazıdır diyor, kimileri de ikindi namazıdır diyor, orta namaz diye. Burada müellifin getirdiği deliller, bizim de daha önceden bildiğimiz üzere, orta namaz, ikindi namazıdır. Allah Azze ve Celle hafizü aleyh salavati ve salatil vusta, namazları muhafaza edin, yani zamanında kılın ve özellikle Usta yani ikindi namazı deniliyor. İşte buradaki vusta namazı orta namazda kastedilen edilen nedir? Ee, orta namazda kast ikindi namazı. Şimdi Sahih Buhari'de gelen bir delilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hendek günü diyor ki Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun. Onlar bizi orta namazdan meşgul ettiler. Yani orta namazı kılmamıza engel oldular. Ta ki güneş batana kadar. İşte bu sahih hadis orta namazın ikindi namaz olduğuna işaret ediyor. Bir başka hadiste Ebu Davud'da ve Sünnet Ebu Davud'da ve diğer hadis kitaplarında salatul usta, salatul asri orta namaz ikindi namazıdır diyor. Orta namaz ikindi namazıdır. Bu ve benzeri açık deliller bize orta namazın, ayette geçen, hadislerde geçen orta namazın e, ikinci namazı olduğuna işaret ediyor. Açıkça delillik ediyor. Bununla ilgili ihtilaflı e, olan ifadeler var. Onlara hiç girmek istemiyorum, e, uzatmayayım diye. Yalnız ikinci namazıyla ilgili bir hadisi, çok önemli bir hadisi hatırlatmak istiyorum. İkinin namazı ile ilgili aleyhissalatü vesselam diyor ki kim ikindiyi kaçırırsa yani bilerek bu namazı kılmazsa ehlini ve malını kaybetmiş gibidir diyor. Subhanallah. Ehlini ve malını kaybetmiş gibidir. Ailesini, annesini, babasını, çocuğunu, çoluğunu, eşini kim kaybetmek ister? Kimse, i̇ster mi? Mümkün değil. Veya parasını, arabasını, evini, eşyasını, malını, mülkünü, maaşını kim kaybetmek ister? Bir anda. Bunları düşündüğümüz zaman ne kadar ağır olduğunu düşünüp, ikinci namazının ve diğer namazların da herkese bu kadar ağır olduğunu, kaçırmanın bu kadar ağır olduğunu iyi idrak etmek gerekiyor. Değerli kardeşlerim. Yani mal, mülk bir tarafa demek. Mal, mülk, ondan sonra çocuk, çocuk, evlat her şey bir tarafa. Namaz bir tarafa alacak. Ya ateş hattında bundan sonraki gelen savaşlarında ateş hattındayken yoğun ateş hattında düşmanla karşı karşıyayken namaz kılmıyor bundan daha ötesi var mı? ölüm deşeğindeyken insandan bilinç gitmediği sürece şuur gitmediği sürece namaz düşmüyor bundan daha ötesi var mı? o zaman her şeyden önce namaz geliyor yani ben özellikle gençlere nasihatımda söylediğim bir ifade var biz Bütün bu öğrendiğimiz şeyler Kur'an, ondan sonra hadisler, tecvid, ezberler, şunlar bunlar. Bunları uygulamaya geçirip daha güzel namaz kılabilmek için yapıyoruz, değil mi? Ya bir insan namazını kılmıyorsa veya güzel kılmıyorsa bunlar öğrenmenin, ezberlemenin ne anlamı var ha? Ne anlamı var? Sohbeti dinlemenin ne anlamı var? Eğer bunu hayata geçirmiyorsak namaz kılmıyoruz. E, namaz olmazsa hiçbir şey yok demektir yani. Subhanallah. Ne anlamı kalıyor yani? Onun için diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bizimle kafirler arasındaki fark namazdır diyor. Bizimle onlar arasındaki fark namazdır. Yani namaz bizim olmazsa olmazlarımızdan değerli kardeşlerim. Namaz kılmadığın zaman vücudunda bir eksiklik hissedeceksin. Kaçırdığın zaman bir eksiklik hissedeceksin. Onun acısını kalbinde yaşayacaksın. Eğer bunu yapamıyorsak o zaman bir eksiklik var demektir bizde yani. Daha tam idrak edememişiz. Şuuruna varamamışız demek. Evet. Allah bu idraki şuuru nasib etsin. Üçüncüsü, anlayacak derslerden üçüncüsü, geçen haftaki konulardan Ensar Rablerine karşı Allah Azze ve Celle'ye karşı tevekkülde böyle parlamışlardır. Ön plana çıkmışlardır. Ve onların netisleri çok yücedir, değerlidir diyor. Buna da aleyhisselatü vesselam hatırlayacağınız üzere şimdi bütün gruplar kafirler hücum edince Medine'ye olan bu baskıyı gidermek, hafifletmek ve bazı grupları da savaştan geri çekmek için gata fanlılarla anlaşıp Medine'nin, E, semeratının yani mahsulünün üçte birini verip onları savaştan uzaklaştırmak istiyor. Bu hususta bir girişimde bulunuyor. Böyle bir niyette bulunuyor. Sonra e, ensarlılardan Evs ve Hazrec'in ileri gelenlerine iki saat yani Sa'd ibni ubade ve Sa'd ibni Sa'd ibni Muaz'ı çağırıyor. Onlarla istişare edince onlar ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü bu Allah'ın bir emri ise Allah emrediyorsa işittik itaat ettik. Ama sen diyorsan bunu bizim buna ihtiyacımız yok diyor. Biz o katafanlıları daha önce biz mallarımızı diyor onlara ya misafir gelirlerde öyle verirdik yahut da satarak verirdik. Şimdi onlara malımızı bedava mı vereceğiz diyor. Onların hakkı ancak kılıçtır diyorlar. Böyle deyince aleyhissalatü vesselam Tabii buna seviniyor. Yani bundan memnun oluyor. Çünkü anlatılan şeyler onu gösteriyor. Dolayısıyla da aleyhissalatü vesselam onlarla anlaşmaktan, o katafanlılara Medine mahsullerini vermekten vazgeçiyor. E nihayetinde de zaten anlatıldığı üzere, bileceğiniz üzere, savaş Müslümanların galibiyetiyle sona ayırıyor. Evet. Yani burada işte o Ensarlı ve Hazreçli Onların komutanı olan iki Sa'd, Sa'd bin Ubâde ve Sa'd bin Muaz, yani bu kadar değerli kimselerdi ve Rablerine böyle tevekkül ediyorlar. Tevekkülde en üst noktadaydılar. Allah Azze ve Celle buna işareten Ahzab suresinde şöyle buyuruyor, وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمُنِينَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَعْوَادَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُونَ İman eden kimseler, hizipleri bu kafir grupları, on bin kişilik kurup, daha önce söyledik bunları gördüğü vakit derler ki قَالُوا هَذَا مَا وَاَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ İşte bu bize Allah'ın ve Rasulü'nün vaad ettiği. Allah'ın ve Rasulü'nün vaad ettiği şeydir derler. وَسَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Rasulü doğru söyledi derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ve teslima Bu durum onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırıyor diyor. Ne kadar sadık bir insanlar. E evet. Talak suresinde Allah Azze ve Celle ve kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter diyor işte bu sahabeler de o zaman Allah'a tevekkül ettiler dediler ki biz Müslüman olduğumuz halde yani biz kafirken şirk ehli iken onlara mallarımızı bu katafanlılara mallarımızı ancak misafir ederek yedirdik veyahut da satarak yedirdik şimdi Allah bizi izzetlendirmiş şereflendirmiş İslam ikram etmiş Şimdi mi vereceğiz diyorlar. Onlara hakkı kılıçtır diyorlar. Böylelikle Rablerine tevekkül etmiş oluyor Hakkıyla. Kim Allah'a tevekkül ederse hakkıyla Allah ona yeter diyor. Herkese İbrahim Aleyhisselam da bunu da daha önce de söylemiştim. En güzel tevekkül örneklerinden biri de İbrahim Aleyhisselam'da. Ateşe atılacağı zaman kendisine ve Cebrail Aleyhisselam geldiğinde ne diyor? "Bir ihtiyacın var mı?" dediğinde, hı? Allah bana yeter dedi. Aferin. Allah bana ve ni'mel Allah bana yeter. O ne güzel vekildir diyor. Aynı şeyi Ali Aleyhissalatu vesselam da söylüyor. Ne zaman? Bu da Uhud Savaşı'nda. İnnen nâsa katcemâu leküm fakhşahum ve zâdhum İmana ve kâlu hasbunallahu ve, ney, ve neymel vekil. İnsanlar sizin için toplandılar, onlardan korkun. Yani müşrik orduları tekrar gelecek, Uhud'dan e, ayrıldık, ayrılıyor müşrikler, tekrar geri dönmeye niyetleniyorlar, geri gelip e, tüm Müslümanların kökünü kazıyacaklar, bu haber geliyor Medine'ye, bu haber geldiğinde diyorlar ki, insanlar sizin için toplandılar, onlardan korkun denildiğinde, فَزَادَهُمْ اِمَانًا Onların imanı artırıyor. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyor. Evet. Bu da işte en güzel tevekkül örneklerinden birisi. Evet, salihlerden de, büyük imamlardan da birçok tevekkül örnekleri var. Hakkıyla tevekkül edenlerin örnekleri var. Evet dördüncüsüne geçelim. Dördüncüsü kardeşlerim Yahudilerin aslı hiyanet. Bunların aslında hiyanet etmek vardır. Hainlik etmek vardır ama bazen de onlardan tersi bir durum söz konusu olabilir. Diyor ki müellif Yahudiler öyle bir toplum ki fıtratlarının bozulmasından dolayı müzmin devamlı bir yalan söyleme Ondan sonra iyice kötüye giden bir aldatma, hiyanet, hatta hiç doktorların bile ilaç bulamadığı, tedavi bulamadığı bir aldatmaları, hileleri vardır diyor. Bunlar böyle bir insanlar diyor. Onlar devamlı böyle kalpleri, akılları bozuk, ifsada uğramış, kokuşmuş bir vaziyette yaşar dururlar. Defalarca anlattık Yahudilerle ilgili Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki grup grup, fert fert, kabile kabile, hır seferinde anlaşmayı bozdukları, her seferinde Aleyhisselatü Vesselam'a tuzak kurdukları, hatta onu suikastla öldürmek istediklerini söyledi. İşte bütün bundan neticesinde bunların böyle bir bozulmuş fıtratı olduğunu gösteriyor. Müellif de buna işaret ediyor. İşte bunların eee Allah azze ve celle şu ayet-i kerimesiyle işaret ediyor. İccâkum min fevkikum. Ahsap suresinde. Ve min esfelen min fevkikum min esfelen minkum ve izzağatü'l-efsâr ve Sizin üzerinizden Geldikleri vakit, yani kafirler, grup halinde, o müşrikler üst tarafınızdan geldiği vakit, o şeyin önüne, hem hendeyin önüne geliyorlar, kuşatıyorlar ya, ayet ondan bahsediyor, müfessirler öyle söylüyor. Üst tarafınızdan geldiği zaman, ve min esfele minkum, ve alt tarafınızdan, bununla da kastedilen edilen kurayza yahudiler. Normalde aleyhissalâtu vesselâm onlarla anlaşmalıydı, Onlar ihanet etmeyeceklerdi, Medine'yi birlikte savunacaklardı vesaire vesaire. Ama onlar ahitlerini bozuyorlar. Alt taraftan da bu sefer bu Kuraizleri Yahudiler, yani bozulmuş fıtratlarının gereğini yapıyor, ihanet ediyorlar. Alt taraftan da onlar sıkıştırınca اِذَّاَغَةِ الْأَبِسَارُ Gözler kayıyor. Yani sıkıntılı bir durumdan dolayı, korkudan. وَبَلَغَةِ الْغُلُوبُ الْحَنَاجِرَ kalpler boğaza dayanıyor. Böyle. Öyle bir durumda yani çok şiddetli bir şekilde sarsılıyorlar ama Allah'ın yardımı geliyor tabi ki. Bizim burada söylemek istediğimiz ne? Alt taraftan size geldikleri vakit derken işte Kurayz'e Yahudilerinin ihanetine işaret ediyor bu ayet-i kerime diyor müfessirler. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, geçen haftada söylediğim gibi bu hani Yahudilerin ihanetini araştırıyor sonra da onlar gerçekten ihanet ettiğini öğrenince diyor ki Allahu Ekber Müslümanlara müjdeler olsun müjdeler olsun diyor. Niye? Çünkü her e, zorluktan sonra bir kolaylık olacağı için onları müjdelemiş oluyor. Evet. Bu da Yahudilerin aslında ne olduğunu gösteriyor. Asıllarında. Beşincisi harp esnasındayken askerlere olumsuz etki yapmaması için sözcüklerin, lafızların, kelimelerin, cümlelerin özenle seçilmesi gerekir diyor. Alınacak derslerden biri de bu. Bu da aleyhissalatü vesselam Kurayza'nı Yahudilere bir grup gönderiyor. Müminlerden, sahabelerinden. Gidin bakayım, araştırın şunların halini. Gerçekten ihanet ediyor, etmişler mi? Ahitlerini bozmuşlar mı? Yani bize karşı verdikleri sözü terk etmişlerimi araştırın diye grubu gönderiyor ve onlara diyor ki eğer gerçekten bozmuşlarsa ahitlerini sözlerini bozmuşlarsa bana onu gizli bir böyle benim anlayabileceğim bir sözle yani parolayla bildirin diyor ve insanların e, şeysini, gücünü kırmayın diyor yani insanlara doyurmadan onların ahitlerini bozduklarını ihanet ettiklerini tabiri caizse bizi arkadan vuracaklarını sakın insanlara söylemeyin, güçlerini kırmayın diyor Aleyhisselatü yani Vesselam bunun gibi yani özenle bazı şeylerin seçilmesi, dikkat edilmesi gerekir diyor eğer vefa üzere yani onlardan gelen bu haber doğru değil ise yani onlar sözlerine ahitlerine sadıklar ise o zaman insanlara yayın diyor Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tembihde bulunuyor Onlar da, o grupta, bunu uzun uzun diye anlattık geçen hafta, o grupta, ne diyor, gelen grup, onlar diyor, Reci ashabının, yaptığı gibi yaptılar. Yani şey, şeyleri, hafızları şehit eden, o müşriklerin, o müşriklerin, yaptığı gibi ihanet ettiler, diyor, onların ihaneti, Yahudilerin ihaneti, ortaya çıkmış oluyor, kanıtlanmış oluyor. Evet. Ondan sonra da aleyhissalatü vesselam hani az önce de söylediğim gibi Müslümanlara müjdeler olsun diyor. Altıncısı da kardeşlerim, Zübeyir radiyallahu anh Zübeyir bin Avvan radiyallahu anh. Bunun fazileti Sahil Müslüm'de geliyor Aleyhisselatü Vesselam Hendek Günü diyor ki insanlara sesleniyor Hendek Günü. Onları e, cihada savaşa çağırdığında Zübeyir hemen ona icabet ediyor. Öne atılıyor yani. Sonra tekrar insanları savaş için teşvik ediyor, çağırıyor Zübeyir ortaya çıkıyor. Tekrar 3 sefer yapınca üçünde de Zübeyir ortaya çıkınca Zübeyir atılınca diyor ki her peygamberin bir havarisi yani yardımcısı vardır. Zübeyir benim havarimdir diyor. Subhanallah. Ve Zübeyir radıyallahu anh bu Kurayzalı Yahudilere gidip haber almak için yine e, öne atılan sahabelerden birisi. Bir rivayette bunu da söylemiştik. Hatta oğlu Abdullah oğlu Abdullah Küçük olduğu için kadınlar içerisinde içeride Medine'nin içerisinde kalede kadınlarla birlikte yanında da bir başka bir kendisi gibi çocuklar böyle birbirlerinin omzuna sırtına basarak ileride yani karşı tarafta ne oluyor diye bakmaya çalışıyorlar seyrediyorlar Müslümanların halini. Babasının da sü sürekli gidip gidip geldiğini görüyor Kuray Ona soruyor nedir bu halin diye sorunca babasına o da babası da aleyhissalatü vesselamın ona işte Kurayzelilere gidip haber alması için emrettiğini söylüyor. Döndüğünde de döndüğünde de yani Zübeyir bin Avvam aleyhissalatü vesselam'ın yanına geldiğinde de aleyhissalatü vesselam anam babam sana feda olsun ey Zübeyir diyor. Bu kadar yani değer veriyoruz Zübeyir'e radıyallahu anh ve bu sahabi ileride Allah nasip ederse birkaç seneye gelebilirsek veya oraları işlersek diyelim Zübeyir radıyallahu anh nerede şehit ediliyor? Bileniniz var mı? Zübeyir radıyallahu anh Cemel savaşında şehit ediliyor. Evet. İşte böyle. Zübeyir radıyallahu anh Uhud'da zaten kahramanlığını gördük. Ondan sonra Bedir'dekini gördük. Hakeza Hendek'te de aynı şeyi yapıyor. Radıyallahu anh Vardı. Allah ondan da razı olsun ve onun hoşunu ötesin. Yedincisi, ilk İslam'a giren kadınların e, asilliği. Bu konuyu anlatmadım. Ama burada e, alınacak ders olarak söylenmiş. E, neden anlatmadığımı söyleyeceğim. Bu kadın Safiye radiyallahu anha. Bu da Hamza bin Abdülmuttalib'in yani aleyhissalatü vesselam'ın amcası Hamza var ya, onun kız kardeşi. Bu kadın Yahudiler anlaşmayı bozunca kadınlar da hani içeride kale dedi dedim ya Yahudinin bir tanesi kalenin etrafında gezinmeye başlıyor. Bu kadın da Safiye radiyallahu anh'a da hemen o bağlıyor aşağıya iniyor, o adamın işini bitiriyor. Öldürüyor yani. Ama Bu kıssa ve bu kıssanın devamında bazı anlatılan şeyler var. Bu zayıf bir kıssadır. Hatta metin olarak da tenkit edilmiş. Daha doğrusu bazı şeyler bir takım sahabe, bazı sahabeler hakkında söylenilen şeyler var o kıssada. Doğru değil o yüzden anlatmadım. O yüzden özellikle anlatmadım. Zaten zayıf bir senetle geliyor. Yani veya senedi yok dolayısıyla bu kıssayı biz bu sebeple anlatmamış olduk ama buradan alınacak ders diyor ilk Müslüman kadınların asilliği onlar böyle bir durum karşısında zaten Safiye olsun başka kadınlar olsun savaşta benzeri kahramanlıklar gösteriyorlar benzeri asillikler gösteriyorlar evet yani burada söylediği bahsettiği o olay Yahudilerden bir tanesi kalenin etrafını dolanırken ahitlerini bozduğunda ihanet ettiğinde o da iniyor aşağıya onun işini bitiriyor anlatılmak istenen bu sekizincisi harplerde savaşlarda yalan söz söylemek hileye başvurmak aldatmaya başvurmak caizdir bunda hiçbir beyis yok Bu da Nuhayn bin Mesud'la ilgili e, hadise buna işaret ediyor. Bu kıssayı da çok uzun bir kıssayı anlatmıştım. Nuhayn bin Mesud kimlerdendi? Gatafanlı müşriklerden Müslüman oluyor savaş esnasında. Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki ben diyor Müslüman oldum. Neyi yapabilirim sizin için? diyor Sen bir tane adamsın. Yapabileceğin şeyi yap diyor o da. O da gidiyor önce Kurayzalı Yahudilere gidiyor. Onlara bir şeyler söylüyor. Uzun hikaye. Oraya tekrar girmeyeceğim. Ee, şöyle şöyle yapın diyor. Onlara akıl veriyor. Sonra müşriklere, bu Sufyan'a gidiyor. Onlara da akıl veriyor. Birbirlerine düşürüyor yani. Sonra Gatafanlı kendilerine, kendi kabilesine gidiyor. Ben sizdenim diyor ya. Şöyle şöyle yapın bak onlar e, Yahudiler ihanet edecek deyince <gülüyor> nihayetinde e, bu şekildeki bir hileli davranışla o, o karşıdaki düşmanların gücünü, kuvvetini kırmış oluyor. Evet. Bu da kıtsa olarak anlatılan şeylerden bir tanesi. Bazılarının senedi var, bazıların yok. Ancak bu e, mevzuda, daha önce de söylemiştim sahih bir rivayette ne diyordu? El harbu hudatun Harp hiledir diyor. Bu sahih bir rivayet. Buhari'de geliyor. Bir başka rivayette ise Sünnet Ebu Davud'da Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, üç kişiyi ben yalancı saymam diyor. Üç kişi Bir, insanlar ar arasını e, düzelten adam ve ancak ıslah etmek, düzeltmek kastıyla yalan söyleyen kimse. Bir şeyler söyleyen, yani kast yalan söyleyen. İkincisi, Hatta savaşta yalan söyleyen kimse. Üçüncüsü ise, erkeğin karısına, karanın da kocasına söylediği söz. Yani, alimler diyorlar ki bu hususta, bu hadisin şerhinde, ülfet için, muhabbet için birbirlerine söyledikleri iltifatlar diyebiliriz. Yani. Bu şekildeki yalanda da bir beis yok. Çünkü aleyhissalatü vesselam ben bu üç kişiyi yalancı saymam diyor. Evet. Dokuzuncusu, ansız baskınlar hücum etme hususunda yani düşmana karşı hücumda büyük bir eee büyük bir böyle parçadır, cüzdür, Önemli bir e, harekettir ve zaferin e, esaslarından bir esastır diyor. Huzaifa radıyallahu anh'a ilgili kısımda buna değin. Hani geçen hafta anlatmıştım. Ali'sinatü vesselam diyor ya hani kim gidecek oradan haber getirecek kimseden çıt yok. Yani müşriklerinden Karşıdaki düşmandan haber getirecek. Kim bunu yapabilir diyor. Kimse çıkarmıyor. Aleyhisselatü vesselam üçüncüsünde e, Huzeyfe'ye diyor ki kalk onlara git haber getir diyor. Huzeyfe radıyallahu anh da gidiyor. Onların içerisine gece vakti e, giriyor. Haberleri yok. Hatta ne diyor? Ebu Sufyan yani tam benim tabiri caizse, atış menzilimdeydi diyor. Yani atsa vuracak bu. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın beni uyardığını diyor. Aklıma geldi onu düşündüm. Sakın onlar bana karşı kışkırtma dediğini düşündüm diyor. Yapmadım diyor. Evet. Yani gizlice gidip e, bu şekilde o düşmandan haber getirilmesi bu konuya e, işarettir. Ayrıca Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle... ...vel-aadiyat-i dabaha... ...Adiyat suresinde ne diyor? Soluk soluğa... ...nefes nefese... ...košan atlara yemin olsun. ...felmūriyati qadha, ...ve ayaklarıyla... ...kıvulcim saçanlara... ...felmugîrati subaha... ...sabah vakti... ...baskın yapanlara... ...fe-eferne bihi neka'a... ...tozu dumana katanlara... Tanrı sabnabi ve toplumun ortasına dalanlara diye yemin ediyor. Bu da ansızın yapılan baskına e, işaret onun için bir övgü. Vallahi malim. 10'uncusu değerli kardeşlerim. Yardım Allah azze ve celle'nin katındadır. Ondan gelir o ordularını gönderir ve kendilerinden razı olduğu Yaptığı hazırlıklardan da hoşnut olduğu, razı olduğu müminlere karşı, onların düşmanlarına karşı da diyorsun. Müminlerin iman edenlerin düşmanlarına karşı onların altından yeri sallar. Yani onlara e, ordularını gönderir. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: Mücadele Suresi'nde "Keteb Allahu le'ahlebenne ene ve rusuli inne'llaha kaviyyün aziz" İnallaha kaviyyun aziz. Allah elbette ben ve rasullerim elçilerim galip gelecektir diye yazmıştır. Muhakkak Allah çok güçlüdür, azizdir. Yani Allah adına cennetin yardımı mutlak olacak. Bir başka ayette innalenensuru rusulana vellezina amenu fil hayatud dunya. Yemin olsun ki biz elçilerimize yani peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında yardım edeceğiz ve ahiret Ve yevme yekumul eşhad Ve şahitlerin kaim olduğu gün, şahitlikten şahitliklerini yaptıkları gün, yani kıyamet günü de elbette yardım edeceğiz diyor. Huzeyfe radiyallahu anh işte bu yardımı Allah Azze ve Celle'nin müminlere olan yardımı ve kafirleri de bozguna uğratmasını anlatıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle onlara soğuk, şiddetli soğuğun olduğu o kış, kış gününde bir, öyle bir rüzgar gönderdi ki o rüzgar onların böyle kazanlarını yemek pişirmek için kullandıkları kazanları filan devirdi ve yaptıkları şeyleri de o çadırlı vesaire ne yaptıklarsa onları da yerden söktü attı diyor. Allah Azze öyle bir rüzgarla müminlere yardım ediyor. On birincisi Seciyeli sözler yani kafiyeli sözler duada kasıtsız zorlama yapmaksızın kullanılırsa övgüye layıktır diyor. Bunda da e, getirilen delil, bu hususta gelen delil aleyhissalatu vesselam Hendek Harbi bittikten sonra bir dua yapıyor. Bunu söylemiştim geçen hafta. Bu dua neydi? La ilahe illallahü vahdehu e'azze cundehu وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءًا فَلَا شَيْءًا بَعْدَهُ Bakın hep nasıl geliyor? Biz yani Arapçada kulağa öyle gelmiyor mu size? Yani secciyeli ve kafiyeli geliyor değil mi? Bunu Türkçeye zaman olmuyor tabi. Allah'tan başka ilah yoktur. O ordusunu güçlü kıldı. Kuluna yardım etti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kast ediliyor. Onun tahtında diğer sahabelerdi tabi ki ve hizipleri tek başına kafir gruplarını tek başına mağlup etti. Ondan sonra yani Allah Azze ve Celle'den sonra hiçbir şey yoktur. Bu ifadeyi kullanıyor ya burada a.s. E, yani zorlanarak veya haşa yapmacıktan bir şey söylemiyor. Yani bu kendiliğinden e, gelen doğal diyelim, doğal bir ifadeyle yaptığı için bu şekildeki normalde yapılan şeyde, duada bir beis yok. Ama yerilen, zenmedilen istenilmeyen seciyeli ve kafiyeli dualar ise özellikle zorlanılarak yapılan, yani ille de kafiyeli olsun diye yapılan sözler, dualar yerili. Kahinlerin yaptığı gibi, bidatçı insanların yaptığı gibi vesaire vesaire hep kafiyeli sonlarını e, yani bir düzene oturtarak yapıyorlar ya. Türkçede de var, bu Arapçada da var. E, bu şekildeki dualar normalde alimlerin bir kısmı mekruhtür diyorlar ama e, yani kendiliğinden hiçbir zorlama olmaksızın yapılırsa da bunda bir beys yok. Özellikle yani şunu e, şununla, şu harfle bitireyim veyahut da şu kelimeyle bitireyim diye zorlanılmayacak yani. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok sözü, birçok duası mesela Allahümmehdini fîmen hedeyd ve afini fîmen afeyd gibi hep belirli bir secciyeye yani kafiyeye uyumlu bitiyor. Ama bu ahenk ve uyum kesinlikle özellikle seçilmiş, özellikle yapılmış bir şey değil. 12. ve sonuncusu değerli kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam artık onlar artık onlar bize karşı hücum edemeyecekler, bize karşı savaş açamayacaklar, biz onlara savaşacağız. Biz onlara hücum edeceğiz ifadesinde bulunuyor ya, bu işte nübüvvet peygamberlik alametlerinden bir alamettir diyor. Bunu da daha önce söylemiştik. Sahih Buhari'de gelen magazi kitabında yani Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları adlı kitabında ee, diyor ki Süleyman bin Sard adındaki ravi aleyhissalatü vesselam dedi ki ahzab günü bundan sonra artık bunlar yani bu müşrikler bize karşı saldıramayacak biz onlara saldıracağız diyor bir başka rivayette aleyhissalatü vesselam'ı işittim şöyle diyordu ahzab yani gruplar kafirle çekilip gittiğinde uzaklaştığında şimdi artık onlar bize savaş çarlamayacaklar saldıramayacaklar biz onlara saldıracağız Biz onlara gideceğiz diyor. Ve böyle de oluyor. Hafize İbni Hacer rahmetullahi aleyhim fetül bari de dediği gibi artık bundan sonra bir Hudeybi anlaşması geliyor. Tabi Hudeybi anlaşmasına kadar gelişen olaylar var. Onları anlatacağız. Hudeybi anlaşmasına geldiğimizde de söyleyeceğiz inşallah. O Hudeybi anlaşmasından sonra da ertesi sene zaten Mekke'nin ertesi yıl Mekke'nin fethi geliyor, bu hem de Harbi'nden sonra bir daha bu kafirler, müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına karşı, Medine'ye karşı cesaret edip de gelemiyorlar, saldıramıyorlar. İşte bu şekildeki ifadesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nubuvvetinin, peygamberliğinin alametlerinden bir alamettir diyor. Evet kardeşlerim. Konumuz burada e, bitiyor. Allah'u Teala bizlere hakkıyla bu anlatılan derslerden ders çıkartmayı, anlamayı ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Ve tüm kardeşlerimizi, tüm mümin inanan kardeşlerimizin sıkıntılarını gidersin. Hem bizim ülkemizde hem de diğer ülkelerde dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntı çeken, dert ve tasası olan zulüm gören kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Onlar muvaffak etsin. Amin. Ve zalimlerin ellerini kırsın. Allahu an ve sallallahu